Sonra, dünyaya gelen ve dünyanın yaratanını arayan ve on sekiz adet mertebelerden çıkan ve arşı hakikate yetişen bir miracı imani ile, gayibane marifetten, hazırane ve muhatabane bir makama terakki eden, meraklı ve müştak yolcu adam, kendi ruhuna dedi ki, Fatiha-i şerifede, başından ta İyyâke kelimesine kadar, gayibane medh ile bir huzur gelip, İyyâke hitabına çıkılması gibi, biz dahi doğrudan doğruya gâibâne aramayı bırakıp, aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Her şeyi gösteren güneşi, güneşten sormak gerektir. Evet, her şeyi gösteren, kendini her şeyden ziyade gösterir. Öyleyse Şems'in şu a'atı ile onu görmek ve tanımak gibi, halikimizin Esma-i ile ve Sıfat-ı onu, kabiliyetimizin nisbetinde tanımaya çalışabiliriz. Bu maksadın hatsiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hatsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun tafsilotından yalnız iki hakikatı icmal ve ihtisar ile bu risalede beyan edeceğiz. Birinci hakikat: Bil müşahede gözümüzle görünen ve muhit ve daimi ve muntazam ve dehşetli ve semavi ve arzi olan bütün mevcudatı çeviren ve tebdil ve tecdid eden ve kainatı kaplayan faaliyet müstevliye hakikati görünmesi ve o her cihetle hikmet medar faaliyet hakikatinin içinde tezahür rububiyet hakikatinin bilbedahi hissedilmesi ve o her cihetle rahmet feşan tezahür rububiyet hakikatinin içinde tebarruzu uluhiyet hakikatı biz zarure bilinmiş olmasıdır. İşte bu hakimane ve hakimane faaliyeti daim eden ve perdesinin arkasında bir faili kadir ve alimin ef'ali görünür gibi hissedilir ve bu mürebbiyane ve müdebbirane ef'ali rabbaniyeden ve perdesinin arkasından her şeyde cilveleri bulunan esma-i ilahiye hissedilir derecesinde bedâhetle bilinir ve bu celal derane ve cemalperverane cilvelenen esma-i hüsnadan ve perdesinin arkasında sıfat-ı kutsiyenin ilmel yakîn, belki aynel yakîn, belki hakkal yakîn derecesinde vücutları ve tahakkukları anlaşılır ve bu yedi kutsî sıfatın dahi bütün masnuatın şahadetiyle hem hayat tarane hem kadirane hem alimane hem semiyane hem basirane hem müridane hem mütekellimeanne, nihayetsiz bir surette tecellileriyle, bilbedahe ve zarure ve bir ilmel yakîn, bir mevsufu vâcibül vücudun ve bir müsemmai vahidi ehadin ve bir faili ferdi samedin mevcudiyeti, güneşten daha zahir, daha parlak bir tarzda, kalpteki iman gözüne görünür gibi katî bilinir. Çünkü güzel ve manidar bir kitap ve muntazam bir hane bedahetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi, bedahetle yazıcı ve dülger namlarını, yazıcı ve dülger ünmanları ise, bedahetle kitabet ve dülgerlik sanatlarını ve sıfatlarını ve bu sanat ve sıfatlar, bedahetle herhalde bir zatı istilzam eder ki, mevsuf ve sani ve müsemma ve fail olsun failsiz bir fiil ve müsemmasız bir isim mümkün olmadığı gibi, mevsufsuz bir sıfat, sanatkârsız bir sanat, dahi mümkün değildir. İşte bu hakikat ve kaideye binaen, bu kainat, bütün ile beraber, kaderin kalemiyle yazılmış, kudretin çekiciyle yapılmış manidar hadsiz kitaplar, mektuplar, nihayetsiz binalar ve saraylar hükmünde, her biri binler ve cihle, ve beraber hadsiz vücuh ile Rabbani ve Rahmani nihayetsiz fiilleri ve o fiillerin menşeleri olan bir esma-i hatsiz hadsiz cilveleriyle ve o güzel isimlerin menba olan yedi sıfat-ı Sübhaniye'nin nihayetsiz tecellileriyle, o yedi muhit ve kutsi sıfatların madeni ve olan Ezeli ve ebedi bir Zatı Zülcelal'in vücubu vücuduna ve vahdetine hatsiz işaretler ve nihayetsiz şahadetler ettikleri gibi, bütün o mevcudatta bulunan bütün hüsnler, cemaller, kıymetler, kemaller dahi efal Rabbaniye'nin ve Esma-i ve sıfatı ı Samedaniye'nin ve Şü'unat-ı Sübhaniye'nin kendilerine layık ve muvafık kutsi cemallerine ve kemallerine ve hepsi birden Zat-ı kutsi cemaline ve kemaline bedahetle şehadet ederler. İşte faaliyet hakikati içinde tezahür eden rububiyet hakikati, ilim ve hikmetle halk ve icat ve sun ve ibda, nizam ve mizan ile takdir ve tasvir ve tedbir ve tedbir, kast ve irade ile tahvil ve tebdil ve tenzil ve tekmil, şefkat ve rahmetle id'am ve in'am ve ikram ve ihsan gibi ile ve ile kendini gösterir ve tanıttırır ve tezahür-ü rububiyet hakikatı içinde bedahetle hissedilen ve bulunan uluhiyetin tebarüz hakikatı dahi, Esma-i Hüsnanın Rahîmâne ve Kerîmâne cilveleriyle ve yedi sıfat-ı olan hayat, ilim, kudret, irade, sem, basar ve kelam sıfatlarının celalli ve cemalli tecellileriyle kendini tanıttırır, bildirir. Evet, nasıl ki kelam sıfatı Vahiyler ve ilhamlar ile zatı akdesi tanıttırır. Öyle de kudret sıfatı dahi mücessem kelimeleri hükmünde olan san'atlı eserleriyle o zatı akdesi bildirir ve kainatı baştan başa bir furkânı cismani mahiyetinde gösterip bir Kadirü'zül Celal'i tavsif ve tarif eder ve ilim sıfatı dahi hikmetli intizamlı mizanlı olan bütün masnuat miktarınca ve ilim ile idare ve tedbir ve tezyin ve temyiz edilen bütün mahlukat adedince mevsufları olan bir tek zatı akdesi bildirir ve hayat sıfatı ise kudreti bildiren bütün eserler ve ilmin vücudunu bildiren bütün intizamlı ve hikmetli ve mizanlı ve zinetli suretler haller vesaire sıfatları bildiren bütün deliller sıfatı hayatın delilleriyle beraber hayat sıfatının tahakkukuna delalet ettikleri gibi hayat dahi bütün o delilleriyle ayneleri olan bütün zih hayatları şahit göstererek zatı hayy kayyumu bildirir ve Kainatı, serbeser her vakit taze taze ve ayrı ayrı cilveleri ve nakışları göstermek için daima değişen ve tazelenen ve hatsiz aynelerden tereküp eden bir aineyi ekber suretine çevirir. Ve bu kıyasla görmek ve işitmek, ihtiyar etmek ve konuşmak sıfatları dahi her biri birer kainat kadar zatı Akdes'i bildirir tanıttırır. Hem o sıfatlar zatı zülcelal’in vücuduna delalet ettikleri gibi, hayatın vücuduna ve tahakkukuna ve o zatın hayattar ve diri olduğuna dahi bedahetle delalet ederler. Çünkü bilmek, hayatın alameti, işitmek, dirilik emaresi, görmek, dirilere mahsus. İrade, hayat ile olabilir. İhtiyari iktidar, zîhayatlarda bulunur. Tekellüm ise, bilen dirilerin işidir. İşte bu noktalardan anlaşılır ki, Hayat sıfatının yedi defa kainat kadar delilleri ve kendi vücudunu ve mevsufun vücudunu bildiren bürhanları vardır ki, bütün sıfatların esası ve menbaı ve ism azamın mastarı ve medarı olmuştur. Risale-i Nur, bu birinci hakikatı kuvvetli bürhanlar ile ispat ve bir derece izah ettiğinden, bu denizden, bu mezkür katre ile şimdilik iktifa ediyoruz. İkinci hakikat Sıfatı kelamdan gelen tekellümü ilahidir. Lav kana'l-bahru midadan li rabbi ayetinin sırrıyla kelamı ilahi nihayetsizdir. Bir zatın vücudunu bildiren en zahir alamet konuşmasıdır. Demek bu hakikat nihayetsiz bir surette mütekellimi ezeliğinin mevcudiyetine ve bahdetine şehadet eder. Bu hakikatın iki kuvvetli şehadeti, bu risalenin dördüncü ve onbeşinci mertebelerinde beyan edilen vahiler ve ilhamlar cihetiyle ve geniş bir şehadeti dahi, onuncu mertebesinde işaret edilen kütüb-ü mukaddesi-i semaviye cihetiyle ve çok parlak ve cami bir diğer şehadeti dahi, onyedinci mertebesinde Kur'an-ı Mucizül Beyan cihetiyle geldiğinden, bu hakikatın beyan ve şehadetini o mertebelere havale edip, o hakikati mucizane ilan eden ve şahadetini sair hakikatların şahadetleriyle beraber ifade eden Şehid Allahu enne la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi qa'iman bil kıst la ilahe illa huvel azizul hakim ayeti muazzamanın envarı ve esrarı bizim bu yolcuya kafi ve vafi gelmiş ki daha ileri gidememiş işte bu yolcunun bu makamı kutsiden aldığı dersin kısa bir mealene bir işaret olarak birinci makamın on dokuzuncu mertebesinde La ilaha illallahul wajibul wujudil wahidul ahdu lehul asmaul husna, walehul sifatul uliya, walehul al matalul a'la, ladi dala al wujub wujudhi, fi wahdatihi zatul wajibul wujud, bi icma'i tüm sifatleri kutsiye, al وجميع أسماء الحسنى المتجلية باتفاق جميع شؤوناته وأفعاله المتصرفة بشهادة عظمة أكيكة تبارز الألوهية في تظاهر الربوبية في دوام الفعالية المستولية بفعل الإيجاد والخلق والصنع والإبداع بإرادة وقدرة وبفعل التقدير والتصوير والتدبير والتدوير بإختيار وحكمة وبفعل التصريف والتنظيم والمحافظة والإدارة والإعاشة بقصد ورحمة وبكمال الانتظام والمبازنة وبشهادة عظمة إحادة حقيقة أسرار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لَا إِلَاهَ اِلَّا هُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ denilmiştir. İhtar. Geçen ikinci makamın birinci babındaki on dokuz adet mertebelerin şehadet eden hakikatlarının her birisi, tahakkuklarıyla ve vücudlarıyla vücubu vücuda delalet ettikleri gibi, ihataları ile dahi vahdete ve ehadiyete delalet ederler. Fakat başta, sarihan vücudu ispat ettikleri cihetle, vücubu vücudun delilleri sayılmış. İkinci makamın ikinci babı ise başta ve sarahatla vahdeti ve içinde vücudu ispat ettiği ayiyetiyle tevhid bürhanları denilir. Yoksa her ikisi her ikisini ispat eder. Farklarına işaret için birinci babda bir şahadeti azameti ihadeti hakika, ikinci babda vahdet görünür gibi zuhuruna işareten bir müşahedeti azameti ihadeti hakika fıkraları tekrar ediliyor. Gelecek ikinci babın mertebelerini birinci bab gibi izah etmeye niyet etmiştim. Fakat bazı hallerin mümanatiyle ihtisara ve icmale mecburum. Hakkı ile beyan etmeyi Risale-i Nur'a havale ediyoruz.